Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Geçen dersimizde okuduğumuz, gördüğümüz son ayet kelimesi Tekrar hatırlayacak olursak Cenab-ı Allah'ın şunu hatırlattığını görüyoruz Estaizu billah. Ve alellezine hadu Yahudilere haramna ma kasasna aleyke min kabil. Daha önceden sana anlattıklarımızı haram kıldık. Bu ayeti kerimenin geçen dersimizde temas etmediğimiz bir hususuna dikkat çekmek istiyoruz Cenab-ı Allah <gülüyor> Yahudilere de Peygamber Aleyhisselatü bu ayet-i kerimeden daha önce mevzu bahis edilen hususların haram kılındığını işaret ediyor, gösteriyor yani cenab Cenab-ı Allah emir ve yasaklarının yer almadığı herhangi bir şeriat herhangi bir peygambere vermemiştir. Daha yerinde güzel bir ifadeyle hiçbir peygambere emir ve yasakların yer almadığı bir şeriat indirilmiş değildir. Esasen hiçbir toplum hayatı hatta bir kişinin kendi başına Yaşayacağı hayatının dahi bir takım işleri yapmak ve bir takım işlerden de kaçınmak esası üzerinde kurulup yükselmesinin bir zaruret olduğunu aklı başında olan herkes ne yapar? İdrak eder, anlar. Yani ister ferd olalım, ister toplu halde yaşayalım. Hayatımızla alakalı bir takım zorunlulukların yerine getirilmesi gereken hususların bulunması. Buna karşılık bir takım hususlardan da uzak durmamız mutlaka gerekiyor. Basit bir örnekle açıklamaya çalışalım. İnsanoğlu... Elbette kendisini bir süre sonra veya her bir hususla alakalı olarak makul bir süre geçtikten sonra kendi tabiatını, kendi hayatını, kendi bünyesinin şartlarını ne yapar? İdrak eder, bilir, anlar. Mesela sofraya oturursunuz, yanınızda bir misafiriniz vardır. Misafir der ki, kusura bakmasanız ben bunu yemeyeceğim. Niye? sen bana dokunur der mesela. Veya bir miktar yenir, bir miktardan sonra bu kadarı bana yeter, daha fazlasını yersem beni rahatsız eder der. Ne oldu? Bu insanın günlük hayatında Allah emretmiş olsun veya olmasın bir takım sınırlamalar, bir takım kısıtlamalar getirildi. Bu basit bir alışkanlık olan yemek alışkanlığının alışkanlığından hareketle verdiğimiz bu örneği ferd olarak hayatımızın tamamına, toplum olarak toplumların hepsine ve bütün toplumların hayatına ne yapın? Aynı mikyasta, aynı ölçeklerde büyütün, genişletin. Şu neticeye varırız. İster inanç esasına bağlı olsun ister bağlı olmasın her bir hayat bir kişilik olsun bir çok kişinin birlikte yaşaması halinde olsun mutlaka bir takım kurallara göre yaşanır. Ve bu insan fıtratının bir gereğidir. Diğer canlı alemi de böyledir, cansız alemi de böyledir. Ama biz insanlarla diğer canlılar ve cansızlar arasında şöyle önemli bir fark vardır. Biz emir ve yasaklara kendi mantığımızın ve irademizin tercihiyle, irademizle ve tercihimizle ne yaparız? Riayet ederiz veya etmeyiz. Bu bakımdan biz, davranışlarımızla, bizim için konulan kurallarla, emir ve hükümlerle ne yapılmaktayız? Sınanmaktayız. İşte Cenab-ı Allah, لِيَبْلُوَكُمْ ayyukum اَحْسَنُ amele diye buyururken, hangimizin amel bakımından daha güzel olacağını ortaya çıkarmak, sınamak için bizleri, hatta ölümü ve hayatı dahi bunun için yaratmış olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla bu bir hayatın kanunudur. Hayat emir veya sak olmadan, amellerin güzelliği ve çirkinliği mevzu bahis olmadan ne yapmaz? Devam etmez. İşte Cenab-ı Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetine, Muhammed Aleyhisselatü indirdiği son vahiy ile beşeriyet için son şeriatini de indirmiş. Ve bu şeriate insanlıktan kendi iradeleriyle tabi olmaları halinde mükafatlandırılacaklarını, dünya ve ahiret saadetine kavuşacaklarını aksi takdirde yine kendi iradeleriyle böyle bir seçimde bulunmayıp aksini tercih ettikleri için bunun karşılığında ceza göreceklerini ifade buyurmuştur. Şeriatın maksadı işte budur. Şeriatın maksatlarından birisi insanlara tercihleri neticesinde nasıl bir hayat seçmeleri gerektiğini göstermektir. İnsanlığa ilahi bir rahmettir şeriatlar. Peygamber gönderilmesi ve bu peygamberlere şeriat indirilmiş olması... İlahi bir rahmettir. Çünkü biz ilahi, bu ilahi rahmeti reddeden beşeriyetin ne gibi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Önceleri ilahi şeriatı Nemrutlar, Firavunlar, Ebu Lehebler ve bunların peşinden giden krallar reddetti. İmparatorlar, hükümdarlar reddetti. Bunlar kendileri yasa oldular. Kendileri şeriat oldular. Kendilerinin söyledikleri ve diledikleri fasit iradeleriyle, menfaatleriyle ve her neyse şeytanın ihvaları ve kandırmalarıyla ne dedilerse onu şeriat olarak dayattılar. Ellerinin altında ki mazlum ve zavallı insanlara. Bu mazlum ve zavallı insanlar da bazen hiç düşünmeden maalesef koyun gibi hatta daha da beter bir vaziyette kendilerine dayatılan bu zulümlere ses çıkarmadılar. Firavun Musa aleyhisselama diyor ki Elemnu rabbike fina velide diye başlıyor. Ey Musa diyor şimdi sen bana gelmiş beni Allah'a uymaya senin arkandan gelmeye Allah'ın hükümlerine riayet edip sen arkandan gelmeye davet ediyordu. Ediyorsun. Söyle bana sen küçük bir çocukken biz seni aramızda büyütmedik mi? Ve fealte fealeteke leti kunte minel kafirin diyor. Ve sen inkarcılardan bizim sana yani verdiğimiz bunca nimetleri inkar ederek nankörlük ederek bir de o işi yaptın yani birisini öldürdün <gülüyor> gittin Musa Aleyhisselam diyor ki tilke ni'metun temunnuha aleyya en abbette beni İsrail bu senin dediğin yani benim küçük bir çocukken sizin sarayınızda büyütülmem hadisesi Başıma kaktığın kalk, bu nimet dediğin şey var ya, aslında İsrail oğullarını sen köleleştirdin diye oldu. Sen onları köleleştirmeseydin, annem beni nehire atmak durumunda kalmazdı, buna mecbur olmazdı. Beni ırmağa attı, senin sarayına kadar geldi, at ilahi takdir gereği ve siz olayı bilmeden beni büyüttün. Ama annem mecbur kalmasaydı niye benden ayrılsın ki? Niçin bunu yaptı annem? Çünkü sen İsrail oğullarını köleleştirmiştin. Ve bu ayet-i buradaki ifadesi bizim şu anda hatırlatmak istediğimiz husus. İsrail oğullarını köleleştirdin. Kendine kul ettin. Kendine ibadet ettirdin. Hatta Abbetten'in manası bu. Kendine ibadet ettirdin. Kendini ilah yerine koydun ve onları sana ibadet etmek zorunda bıraktın. Ve bunun neticesinde bu oyunu, senin dediğin hadise oldu. Bu bir gerçektir ama bu gerçeğin asıl sebebi senin işlediğin bu büyük cinayettir. İşte bütün kiranlar, bütün krallar, bütün hükümdarlar Allah'ın şeriatına boyun eğmeyenlerinden bahsediyoruz. Bu şekilde uzun bir dönem yani ferdi hükmün bir kişinin koca bir topluma koca bir ümmete koca bir millete hükmettiği zamanlarda insanlar Allah'ın dinini bir kenara bırakıyor o bir kişinin dinine isteyerek istemeyerek akıllarını kullanarak kullanmayarak ne yaptılar boyun eğdiler bir zaman geldi bir kişinin iradesine baş kaldırıldı. Ama bir kişinin iradesinden baş kaldır kurtulundu. Birçok kişinin iradesine bu sefer esir olundu. Bu sefer yine toplumun geneline göre bir azınlık fakat önceki bir kral veya bir yöneticiye göre bir çoğunluk insanları yine kendi nefislerinin hevalarının nesini yaptılar. Zebunu ettiler, esiri ettiler. Bunlar da onlar için tıpkı krallar gibi hayatlarıyla alakalı hükümler, kanunlar koydular. Belki öncekilere göre daha az zalimdi. Fakat netice itibariyle Allah'ın hükmü dışındaki bütün hükümler zulümdür. Zulüm önlenemedi, sonlandırılamadı, bitirilemedi. Tarih boyunca İslam'ın uygulandığı zamanlarda bile belki zulümler sıfırlanmamıştır. Belki sıfırlanması da mümkün değildir. Cenab-ı Allah da esasen bunu belki bizden murad etmiyor. Zulmü, haksızlığı, benim e, şeriatımın dışına çıkmayı e, sıfırlayın diye bir mükellefiyet koymamış. Ama bunun tedbirlerini alın demiş ve bunun yolunu göstermiş. Varmak istediğimiz veya hatırlatmak istediğimiz bir diğer husus beşeriyet işte bu bireysel hükümlerden birçok kişinin hükmettiği dönemlere ve sistemlere kadar. Adı ne olursa olsun. ister faşizm olsun, ister kapitalizm olsun, ister komünizm olsun, ister liberalizm olsun, ister şu veya bu olsun. Değişen bir şey yok. Hepsinde insan iradesinin ve insanlar tarafından ortaya konulan kanun ve hükümlerin Allah'ın şeriatına aykırı olmak suretiyle insanlara tatbik edilmesi veya şu veya bu şekilde fark edilsin veya edilmesin dayatılması neticesidir. Peki biz bunları tenkit etmek durumunda değiliz şu anda. Konumuz o değil. Peki beşeriyet bu kadar uzun tarih boyunca Allah'ın dinini bir kenara bırakarak. Sebepler ne olursa olsun. Kendileri kendileri için yasalar yaptılar. Nizamlar koydular, sistemler geliştirdiler. Problemlerini ne kadar çözebildiler? Cinayetleri ne kadar azaltabildiler? Haksızlıkları, zulümleri, irtikapları, suistihvalleri, yönetim mekanizmasının verdiği imkanları... Toplumun lehine kullanmak gerekirken toplumun aleyhine kullanmaları ne kadar geri çekilebildi? Bu soruların cevabını bulduğumuz takdirde, doğru bulduğumuz takdirde Cenab-ı Allah'ın beşeriyete peygamber göndermek, o peygamberlere de şeriat göndermek suretiyle biz insanlığa ne kadar büyük bir şefkat, ne kadar büyük bir merhamet göstermiş olduğunu bir parça olsa idrak ederiz. İşte Cenab-ı Allah bu rahmeti, bu merhameti Adem aleyhisselamdan itibaren beşeriyetten esirgemedi. Her bir topluma ihtiyacına göre, zaman ve imkanlarına göre, şartlara göre, onların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir din ve bir şeriat indirmiştir. Ardı arkasına sayısız peygamberler, bazı rivayetlerde 124 bin, bazı rivayetlerde 224 bin peygamber göndermiştir. Sayısını gerçek sayısını Allah bilir. Ama bu peygamberler her zaman kendi toplumlarının en değerlileri, en üstünleri ahlaki ve faziletlere sahip ve bağlılıkları bakımından en üstünleridir. Bütün peygamberler bu yönleriyle, ahlaklarıyla, karakterleriyle ve duruşlarıyla toplumun en ileri düzeyindeydiler. Sabırlarıyla, insanlara tahammülleriyle, metanetleriyle, sıkıntılara, davaları uğrunda sıkıntılara göğüs germeleriyle, mazlumun yanında yer almalarıyla, zalime karşı çıkmalarıyla, kısacası Allah'tan başkasına ibadet veya kulluğun getirdiği esareti ve bu esaretin boyunduruğunu beşeriyetin boynundan kaldırmak suretiyle insanlığı özgürlüğe yürütmek ve koşturmak bakımından daima insanların en önde olanları toplumlarının en ileri ve en hayırlı olanlarını Cenab-ı Allah Resul olarak, Peygamber olarak görevlendirmiştir. İşte bu İsrail oğullarına da Yahudilere de böyle bir şeriat nazil oldu. Bu şeriate uyulursa adalet olur. Beşeriyet için uyanlar için dünya ve ahirette saadet mevzubaysı olur. Değilse o hükümlere riayet etmemiş olurlar. Yahudilerde galip olan baskın olan tutum bu şeriate uymamak olduğu için, bakın ayet-i kerime nasıl sona eriyor. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Biz onlara zulmetmemiştik. Zulmetmedik. Onlara hem şeriat indirdik, hem bu şeriata uydurma irade, uyma iradesini onlardan selbetmedik, onlardan almadık. Onları bizim şeriatimize Uymanın önünde engelli kılmadık. Engel koymadık onlara. Dolayısıyla biz onlara zulmetmedik. Ve benzer bir yolla onlara haksızlık yapmadık. Ama kendileri, kendi iradeleriyle, öküze tapmak suretiyle, buzahıya tapmak suretiyle, başta olmak üzere, Musa Aleyhisselam'a Rabbini göster azıcıkça görelim gibi, Cesurca, hatta imani cesaretle bağdaşmayan ifade yerindeyse küfrü tercih etmenin adeta tetiklediği bir cesaretle Rabbini açıkça göster de görelim dediler. Sen ve Rabbin git savaş dediler. E biz aha işte burada oturuyoruz seni bekleyeceğiz dediler. Hayvanların iç yağları onlara haram edildi. Onlar iç yağı yemediler. Kalktılar o yağları erittiler, sattılar paralarını yediler. Cumartesi avlanmayın denildi, yasak konuldu onlara. Cumartesi günü avlanmadılar. Ama bir takım ağlar engeller oluşturdular. Gelen balıklar cumartesi günü o ağların içine takıldılar. Pazar günü alıp yakaladılar. Allah'a hile yaptılar, akılları sıra yani. Ve bu şekilde ve daha benzer neleri sayalım ki? Men ve reddettiler. Bize acur, sarımsak, soğan, prasa gönder dediler. Ve Cenab-ı Allah onun için söylüyor. Ve buna benzer daha hangisini sayalım ki? Kur'an-ı Kerim bu gibi cinayetlerle dolup taşıyor. Harun Aleyhisselam'ı öldürmeye kalktılar. Korktu onlar. Ve kad yektulunani diyor. Az kalsın beni öldürecekler diyor Musa Aleyhisselam'a. Mazeretini belirtiyor. İsa Aleyhisselam'ı çarmıha gerdirmek için ne iftiralar yaptılar? Meryem Aleyhisselam'a ne iftiralar isnat ettiler? Yahya Aleyhisselam ile Zekeriya Aleyhisselam'ı idam ettirdiler. Bunlar bu cinayetlerini hala sürdürüyorlar. Cenab-ı Allah işte onun için diyor, biz onlara zulmetmedik. Asıl onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı diyor. İbret alın ey Muhammed ümmeti diyor yani. Evet, ibret alın ey Muhammed ümmeti, siz de onların Tevrat'ın ahkamını reddederek, onlara uymayı kabul etmeyerek, o hükümlere riayet etmemek için türlü çeşitli hile yollarını deneyerek, icat ederek, ortaya koyarak kaçtıkları gibi, kaçamak yollar aradıkları gibi, siz de bu dine ve bu ate karşı kaçamak yollar aramaya kalkışmayın. Bu ate uymayarak kendi kendinize zulmetmeyin. İsrail oğullarında görülen bu nefse zalimlik hastalıklarının bir benzeri bu ümmette de görüldü. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Lettetbeğün suna, Lәzinden bin qablkom, şibran bi şibran, vəzraan bi vəzraat. Hatta lo dəxelu fi jupri Sizden öncekilerin yollarına karış karış, arşın arşın uyacaksınız. Öyle ki bir kertenkele deliğine girseler siz de onların arkasında gideceksiniz. Ashab-ı kiramın sorusuna bakın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabına dikkat edelim. "Kulna ya Resûlallah humul yehûdu Nasara", nasâra kâle Bizler ey Allah'ın Resûlü bu bahsettiğin kendilerine uyacağımız kimseler Kertenkele deliğine girseler dahi arkalarından girmemizi söylediğin, gireceğimizi söylediğin o kimseler Yahudilerle Hristiyanlar mı? Cevap başka kim olabilir ki? Sizden öncekilerden bahsediyorum. Başka kim olabilir ki? E ne yaptı Yahudiler, Hristiyanlar? Allah'ın şeriatını değiştirdiler. Eğer Allah şeriatını korumayı taahhüt etmeseydi ve şeriatını korumanın sebeplerini halketmeseydi bu ümmet bu hususta da onlara tabi olacaktı. Maalesef. Bunun dışında neye tabi oldu bu ümmet? Yahudiler ve Hristiyanlar Allah'ın şeriatını değiştirdiler mi? Değiştirdiler. Peki bu ümmet İtikadını muhafaza edenlerden bahsetmiyoruz. Allah'ın şeriatını dinini değiştirdi mi? Kimse değiştirmedi diyebilir mi? Evet istediği kadar yüreklerimize ağır gelsin. İstediğimiz kadar bunu kendimize itiraf etmekten kaçınalım. 100 seneden daha kısa bir zaman öncesine kadar İslam ümmeti Allah'ın diniyle hükmediyordu. Allah'ın dini için canını feda ediyordu. Allah'ın dini uğrunda yaşıyor, Allah'ın dini uğrunda ölüyordu. Ya şimdi ümmet ne uğrunda yaşıyor ve ne uğrunda ölüyor ve öldürülüyor. İş bu noktada olduktan sonra daha nelere tabi olduklarını, nelere uyduklarını söylemeye ne gerek var? Gerisi bunun ayrıntısıdır. Şu anda ümmetin üzerine belalar biraz daha fazla geliyorsa da bunun tek sebebi vardır. Ümmet, Yahudilerle Hristiyanların peşinden gitmenin ne kadar büyük hata olduğunu yavaş yavaş idrak etmeye başladı. Belalar daha yoğun bir şekilde ondan dolayı geliyor bu ümmetin başına. Ümmetin istikrarı ve bu konudaki kararlılığı arttıkça daha da gelecektir. Ümmet buna hazır olmak durumundadır. Çünkü küffar ben size söyleyeyim bu neticeyi zannedildiği gibi 500 yıl çalışmayla almadı. İslam zuhur ettiği özellikle Medine'de <gülüyor> devlet olarak Resulullah'ın hicretinden sonra yapılandığı andan itibaren Yahudi hahamlarının önderliğinde <gülüyor> Yahudiler ve Hristiyanlar bu dinin sonunu getirmek için uğraştı. Yani diyebiliriz ki Yahudiliğin ve Hristiyanlığın bu dine düşmanlığı bu dinin zuhuru kadar kadime dayanır, önceki yıllara dayanır. Ha, bazı zamanlarda gücünü kaybetti, şiddetini kaybetti bu düşmanlık. O ayrı bir konudur. Fakat yine tarihi bir hakikattir ki, biz İstanbul'un fethi için Fatih çak açtı, çak kapattı diyoruz. Onlar da kendileri açısından bir çağ başlattılar. İstanbul'u kaybettikse İslam dünyasını tekrar öbür taraftan dolaşacağız dediler. Çoğu kimse coğrafi keşiflerin arkasındaki haçlı zihniyeti Haçlı zihniyetinin önce Yahudiliği de kendisine düşman ettiği Yahudiliğin ise zamanla haçlılığın kendisine yaptığı cinayetleri, zulümleri unutarak şimdilik biz bunları kendi stratejilerimizin çerçevesinde kullanalım. Ondan sonra zamanı gelince bir daha hesaplaşırız şeklindeki plan ve programların devrede olduğu hissedilen ve fark edilen Hadiselerin arkasını okuyabilenler için öyle bir vakadır. O halde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın 14 asır önce işaret ettiği Yahudi ve Hristiyanlığa akideleriyle, yaşantılarıyla, amelleriyle tabi olmayı bu ümmet imkanları ölçüsünde sona erdirir. Onlara tabi olmaktan kastımız arabaya binmek, efendime söyleyeyim treni uçağı kullanmak veya kullanmamak değildir. Onlara tabi oluşumuz veya tabi oluş, inançla ve bu inancın semeresi olan amellerle, tavır alışlarla, duruşlarla, hadiseleri okumayla ve değerlendirmeyle alakalıdır. Yoksa teknoloji denilen şey, aslında bütün beşeriyetin, her bir beşer çağırın, belli bir dönemde beşer türünün veya kavmin kendi şartları içerisinde, kendi imkanları içerisinde katkıda bulunduğu büyük bir halkadır. O halkadan birisi bir zincirdir. O halkalardan birisini kopardığınız zaman o zincir olmaz. Dolayısıyla bu teknoloji vesaire falan filan bizi ilgilendiren o değil. Bunların arkasındaki zihniyet bizi ilgilendirir ve biz bu zihniyetin muhasebesini yapmak durumundayız. İşte ayetin devamı da bu manada tevbe imkanının her zaman söz konusu olduğunu bize işaret ediyor. Evet bu ümmet şu veya bu şekilde, şu veya bu dönemden itibaren Yahudilerin, Hristiyanların arkasından adım adım gitti. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mucize kabilinden o haberinin ne olduğunu, hak olduğunu gördük, yaşadık. Tarihten Öğrendik Peki bunun sonrası olmayacak mı Olması gerekmiyor mu Mümin Ferdi olarak tökezlese Bir hata işlese Veya bir çok günah işlese Hep o günahı Sürdürmeyi devam ettirecek midir Arkasını getirerek hep O çukurda düştükten sonra Çukura düştükten sonra Daha da derinlere mi inecek midir Yoksa tökezlediği yerden ayağa kalkmanın yollarını mı arayacaktır? Tevbe kapısı elhamdülillah ki bu ümmetin önünde. Ferd olarak da, ümmet olarak da kıyamete kadar açık kalacaktır. Ferd olarak Allah'a dönenlerimiz var. Fakat Cenab-ı Allah ne diyor? Ya eyyühellezine amenü tuğbu ilallah tevbeten nasihat. Nasuhah diyor. Bir yerde de cemya diyor. Allah'a nasuh samimi bir tövbe ile tövbe ediniz ve bir yerde dediğim gibi topluca tövbe ediniz. Münhferit tövbeler fertleri kurtarır ama toplumsal hatalarda, toplumun tümüne mal olmuş hata ve günahlarda toplumsal tövbe gerekir. Dahon Abdul Hasan al-Nadvi vardır. Son asırda Hindistan'da yetişmiş en büyük ilim ve fikir adamlarından birisidir. Birkaç sayfalik uzunca bir makale yazmıştı. Belki biz dünyaya gelmemiştik o zaman. Tahmin ederim kendisinin gençlik döneminde, 40'lı yıllarda yazılmış bir makale. Bu makalenin ünvanı şu, sonradan Türkçe'ye, yeniden İslam'a diye bir kitap tercüme edildi. Adı altında o kitapta var. Yanında bu kitabı bulabilenler varsa, okurlarsa güzel bir makale, önemli bir makale. Makalenin başlığı şu. Başlığı bile çok önemli. Riddetün ve la bekrin lehâ. İslam dünyasının o zamanki durumunu anlatıyor. Kırklı yıllarda. 70 yıl öncesinden bahsediyoruz. 70 yıl önce yazılmış bir makale. Bir irtidat ile karşı karşıya kalan bu ümmetin ama bu irtidada karşı dur duracak bir Ebu Bekir'i yok. Ebu Bekir'i olmayan bir irtidat. Karşısında duracak Ebu Bekir'i bulunmayan bir irtidat. İslam dünyası böyle dini bırakmış gerisin geri kaçıyor diyor. Biz ümmet olarak o irtidadı sürdürmeme kararını almış bulunuyoruz sen nereden biliyorsun ümmetin böyle bir karar aldığını? Görüyoruz. Ümmet yaşamak istiyor. Allah'ın dinine göre yaşamak istiyor. Son asır Arap şairlerinden birisi belki Ahmet Şevki'dir, belki bir başkasıdır şu anda hatırlamıyorum. اِذَا شَعْبُ الْارَادَ الْحَيَاتَ فَلَا بُدَّ اَنْ يَسْتَجِبَ <الْقَدَر> diyor. Bir toplum eğer hayatta kalmak isterse kader de onun istediğine evet diyecektir. Onun isteği gerçekleşiyor. Şimdi biz bu ümmetin Allah'ın dinine göre yaşamak istediğinin kesin emarelerini hatta delillerini belgelerini görüyoruz. Dolayısıyla Allah'ın izniyle bu ümmet Allah'ın diniyle yeniden dirilecektir. Bunun emarelerini, beşaretlerini, müjdelerini görüyoruz. Bunun için işte ümmet olarak tövbe etmemiz lazım. Cenab-ı Allah'ın bu surenin 119. ayet-i kerimesi bunu anlatıyor. Hem bireysel tövbenin hem toplumsal ümmet çapında eğer bir günah işlenmişse toplumsal olarak tövbe etmenin mümkün olduğunu, kapının sonuna kadar açık olduğunu belirtiyor. Cenab-ı Allah kutsi hadiste ne diyor? Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulak yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gider. Kulum bana yer küresi kadar günahla gelse ben de onu onun kadar bir mağsiretle karşılarım. Dolayısıyla ümmet az bir çaba göstersin Cenab-ı Allah ona o çabanın kat kat muvaffakiyetini nasip edecektir. Evet ayet-i kerimeyi okuyalım Rabbimizden ferd olarak ümmet olarak bizi tekrar kendi yoluna döndürmeyi bilgisizce işlediğimiz hatalarımızdan vazgeçip ona yönelmeyi ...halimizi düzeltmeyi nasip etmesini... ...niyaz ederiz. Estağidu billah... ...thumme inne rabbeke... ...lillezine amilü su'e bi cehale... ...sonra... ...rabbin... ...bilgisizce kötülük işleyen... ...kimselere... ...thumme tabu min ba'di zâlike... ...işleyip de bundan sonra da... ...tevbe edenlere... ...ve aslahu... <gülüyor> ...ve hallerini düzeltenlere... ...evet... İnne rabbeke min ba'diha le rahim. Şüphesiz senin Rabbin bundan sonra çok çok mağfiret edicidir. Günahları bağışlayıcıdır. Merhamet edicidir. Gafur ve rahim ikisi de mübalağa kipi. Çok mağfiret edici ve pek çok rahim yani merhamet edicidir. Şimdi şimdi Bilgisizce günah işlenirse sonradan günah olduğu fark edilirse tövbe edilmesi gerekir. Tabi cehaletin nereden mazeret olduğu vesaire gibi bahisleri biz burada ele alacak değiliz. Fıkıh kitaplarında bu işin tafsilatı epey var. Önemli olan müminin Allah tarafından günahını sürdürmesinin istenmediğini bilmesidir. Bin badizalik, bir başka yerde bin karib diyor, yakın bir zaman sonra mazı müfessirler de derler ki ölümden önce gerçekleşen her bir tövbe yakın bir zaman içerisinde gerçekleşmiştir demektir. Onun için ne zaman öleceğimizi de bilmiyoruz, tövbe etmekte elimizi çabuk tutmak durumundayız. Ferd olarak, ümmet olarak. Ya Rabbi, senelerce önce biz ümmet olarak senin bize giymemizi emrettiğin o senin şeriatının müstesna ve tamamıyla bizim fıtratımıza uygun elbiseni sırtımızdan çıkarmıştık. Şimdi onu giymek üzere hazırlanıyoruz, sen de bu işi bize kolaylaştır deyip kararlılığımızı ortaya koymak lazım. Bu dönüşümüz olacak. Ondan sonra ve aslahu davranışlarımızı ıslah edip düzelteceğiz. Niyetimizi Allah'a dönmek suretiyle ıslah ettiğimiz gibi amelimizi de onun razı olacağı şekilde keyfiyetlendirmek suretiyle ıslah etmemiz gerekir. İşte bundan sonra diyor اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا Muhakkak senin Rabbin bundan sonra, yani böyle bir tevbeden sonra ne yapar? Çok çok mağsiret eder, pek çok merhamet eder. İşte bir örnek. İslam'ı yaşamakta bir örnek. اِنَّ اِبْرَٰهِمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا lillahi حَن۪يفًا وَلَمْ يَكُمْ مِنَا الْمُشْرِك۪ي۪ Şüphesiz İbrahim bir ümmetti. Yani sınandığı bütün imtihanlarda önder oldu ve tamamıyla bu önderliği kendi şahsında ne yaptı? Temsil etti, topladı kâniten Allah'a teslimiyetle itaat eden birisiydi. Hanife, bütün batı, batıl yollardan sapmış ona uzak onlardan uzaklaşıp Allah'a yönelmiş birisiydi. Ve lem yekun mine'l ve müşriklerden de değildi. Kur'an-ı Kerim'de dikkat çekici bir özelliktir. İbrahim Aleyhisselam'dan bahsedilen bağlamlarda Yahudilerden, Hristiyanlardan da bir şekilde bahsediliyor. Veya ikisinden birisinden. Dolayısıyla müşrikler de söz konusu ediliyor. Neden? Çünkü Yahudiler de, müşrikler de, Yahudilerin arkasından da Hristiyanlar da İbrahim'le ciddi bir bağlantılarının olduğunu söylüyorlar. Yahudiler İbrahim bir Yahudiydi derler hatta Hristiyanlar da bir Hristiyandı derler. Müşrikler de zaten Kabe'yi İbrahim yaptı ve biz de o yolundayız derlerdi. Kur'an-ı Kerim her ikisini her üçünü de reddediyor. İşte burada olduğu gibi. İbrahim Aleyhisselatu vesselam Allah'a teslimiyetle itaat eden bir ümmetti. Burada ne var edebi sanatlardan ifade yerindeyse tariz var. Edebi manada öncekileri tenkit ve dediş var. Sizin dediğiniz gibi değil. Ey Yahudiler siz Allah'a itaatkar kimseler değilsiniz. Ama İbrahim itaatkardı. O Allah'ın dinini saptırmadı. Hanisti çünkü. Sapık yerlerden doğruya o. Hadi el türlü sapıklığı terk etmiş, dost doğru yolda yürüyen birisiydi. Ve lem yekun mine'l müşrikîn ve mekkeli müşriklerin ileri sürdükleri gibi o hiçbir zaman da müşrik olmadı. Üstelik şakiran li en'ame. Allahu ek. Onun nimetlerine de çok şükreden birisiydi. <gülüyor> İctebahu. Allah onu özellikle seçti. وَهَدَاهُ ila صِرَاتِ مُسْتَق۪يمِ Ve onu dost doğru yola iletti. Nimetlerine şükretti. Allah da onu seçti. Sınavlardaki başarısı dolayısıyla ve ona nübüvveti vermesi suretiyle nübüvvetten ayrı olarak kazandığı imtihanların bir mükafatı, dünyevi bir mükafatı, ahiretteki mükafatının bir belgesi, bir delili, bir göstergesi olmak üzere İsmail Aleyhisselam'ı ihsan etti. İshak Aleyhisselam'ı ihsan etti. İshak Aleyhisselam'ın soyundan gelen İsa Aleyhisselam'a kadar bütün peygamberleri onun soyundan getirmek gibi büyük bir lütfa mazhar kıldı. Ve bunlar dünyadaki lütufların bir kısmı. Ve kıyamete kadar Muhammed Aleyhisselam ümmeti tarafından hayırla ve dua ve bereketle salat ve selam ile anılma ihsanını verdi. Sapık dinler dahi onu tazim ediyor. Etteresandır. Büyük bir lütuf. Niçin? Bakın. İşte bu şekilde Cenab-ı Allah kendisine yapılan kulluğun mertebesi düzeyinde kulunu Diğer kullara da sevdirir. Akide itibariyle onunla aynı şeyleri paylaşmasalar dahi onu seviyor. Niçin? İbrahim aleyhisselamın bu kadar Allah'ın dinine itaatle ve bağlılıkla kendisini vermesinden ötürü. Peygamber aleyhisselatü birisi geliyor soruyor. Sevginin anahtarı bakın. Ya Resulallah diyor bana öyle bir şey söyle ki onu yaparsam insanlar da beni sevsin. Allah da beni sevsin. Ben o hani günümüzün standartlarına göre öğrenimsiz, eğitimsiz, diplomasız o insanların böyle can alıcı sorular sorduklarını soru sormalarına gerçekten hayran. Hayran olmamak mümkündür. Böyle bir soru bir soru mu ya? Son derece akıllı ve her güzelliği kestirmeden nasıl böyle, elde etmek isteyecek kadar uyanık bir insanın sorusu. Bir iş söyle ki bana diyor, Allah da beni sevsin onu yaparsan insanlar da beni sevsin. Soru ne kadar özlü ise cevap da o kadar özlü. Diyor ki, اِذْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ Allah. وَزْهَدْ بِمَا فِي اَيْدِ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ Dünyaya rağbetin olmasın Allah seni sever. İnsanların elendekilere sevgin olmasın, rahbetin olmasın insanlar seni sever. Budur. Şart bu. İnsanlarla dünyalarıyla çekişirsen dünyaları hususunda, seni rakip bellerler, gerekirse ortadan bile kaldırırlar. Böyledir. Ha, o dünyalık mı sizin? Bırak. Benzetmek hata olmaz derler. Bir vahşi hayvanın bir neşi yediğini düşün uğraşır yemeye. Bir başkası gelip yemek isterse, bu sefer kendisi bırakır gerekirse yemesini, evvela onu uzaklaştırmaya çalışır. Dünyalığa talip olmak da onun gibi bir şeydir. Birileri sizi dünyalık hususunda kendisine rakip belledi mi affetmez. Niye? Çünkü en sevdiği şey hususunda sen ona rakip oluyorsun, onunla paylaşmak istiyorsun. Etmez. Onun için Peygamber Aleyhisselatü söylediği harika bir cevap. Öyle olması da gerekiyor zaten. Dünyaya rağbetin olmasın Allah seni sevecektir. İnsanların elindekilere rağbet etme insanlar seni sevecektir. İşte Cenab-ı Allah İbrahim Aleyhisselam'ı dünyadan yüz çevirmek suretiyle seçtiği noktalardan birisi bu. Batıl dinlerden uzaklaştı, seçkin bir kul oldu ve Allah da onu ilası vehdeyna vehdahu ilasıratı müştekim, doğru yola iletti, ona hidayet verdi. Cenab-ı Allah bizleri de dost doğru yol üzerinde hidayetten daim olanlardan eylesin. Amin. Dünyada o kadar fırtınalı şeyler esiyor ki. Her zaman en yakınımızdakilerden bir bakıyorsunuz birilerinin ayağı kaymış öyle gidiyor ki. Onun için Peygamber ve Sellem'in yaptığı duayı, çok çok tekrarladığı duayı biz de her fırsatta tekrarlayalım. Allah'ım, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbime dinin üzere sebat ver. Allahümme ya mukallibel kulub سَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكِ Diyelim inşallah. Devam ederiz inşallah.